11 Eylül 2019 Tarihli Yazısı İklim için laf değil grev var. Grev. Olanca yaratıcılığınla, hünerinle, inadınla bir eylem biçimi başlat, bulamazsan bir eylem biçimi yarat ve adım at. 23 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi toplanıyor. Laf salataları birbirini mi izleyecek yoksa küresel ısınmayı 2030 yılına kadar artırmayacak önlemler üstüne somut ve uygulanabilir öneriler mi dinleyeceğiz? Sütten ağzımız yandı o yüzden yoğurdu üfleyip göreceğiz şunun şurasında 23 Eylül'e ne kaldı diyecek ve bekleyeceğiz. Ama oturup beklemeyeceğiz. 20-27 Eylül haftası bütün dünyada küresel iklim grevi ilan edildi. Kim ilan etti? Önemli mi? Milyonların küresel bir iklim felaketine gittiğimiz gerçeğiyle yüzleşmesi için kocaman bir adım atan İsveçli Greta Thunberg ilan etti. Hayır, Greta değil. Açık radyoda her gün yaklaşan felaketi kafamıza vura vura, bıkıp usanmadan tekrarlayan Ömer Madra ilan etti. O da değil, yeryüzünde yedi iklim dört bucakta dünyayı plastiğe, betona, kimyasallara, boğanlara karşı el ele vermiş, kısaca çevre aktivistleri diye anılan kadın ve erkekler ilan etti. Kuzey kutbunda ebedi sanılan buzullardan kopup okyanusa doğru ağır ağır yol alan küçücük bir buz parçasının üstünde tutunmaya ve hayata tutunmaya çabalayan kutup ayısı ilan etti. Afrika'da Kampala kentinin varoşlarında Nil'in doğduğu yerde dedesinin, ninesinin, annesinin, babasının su içtiği Nil suyundan içip Suya karışmış kimyasallardan hastalanan o kara derili, kömür gözlü küçük kız ilan etti. Ben ilan ettim. Sen ilan ettin. Yoksa etmedin mi? Peki ne bekliyorsun? Neredeyse hangi kentte, kasabada, köyde, mezradaysan 20 Eylül günü küresel iklim grevi ilan et. Tek başınaysan bile duraksama, vazgeçme. 20 Eylül gününden itibaren bir hafta boyunca grevdeyiz. Bildiğimiz, alıştığımız bir grev değil. Peki ne? Bilmiyorum. Bilen de yok. Bilen olmasına gerek de yok. Olanca yaratıcılığınla, hünerinle, inadınla bir eylem biçimi başlat, bulamazsan... Bir eylem biçimi yarat ve adım at. Bu satırlar yazılırken koca Türkiye'de topu topu beş kentten haber geldi. İstanbul, Ankara, Ayvalık, Antalya, İzmir. Toplantılar, basın açıklamaları, yürüyüşler düzenlenecek. O kadar. Hey Diyarbakır! Dicle'nin kuruduğu bir geleceğe dört nala gidiyoruz. Kurumuş bir Dicle'ye razı mısın? Ayağa kalk ve 20 Eylül küresel iklim grevine olanca yaratıcılığına katıl. Hey Adana! Seyhan Köprüsü'nden Dello diye atlarsın ya suya. Yakındır suya değil kurumuş taşlaşmış toprağa düşeceksin. Ayağa kalk greve katıl. Hey Edirne! Ergeninin zehirli sularıyla sulanmış buğdayı çeltiyi yiyip ay çiçeği çitleyeceksin, yoksa grev var grev diye kükreyip iklim ve çevre cellatlarına meydan mı okuyacaksın? Hey Antakya! Bir an dur ve gözlerinin önüne asi ırmağının kurumuş, yer yer çatlamış yatağını getir. Sonrası sana kalmış. Unutma, 20 Eylül'de grev var. Grev Hey işçiler 70'li yıllarda DGM'yi ezdik sıra Meste diye haykırıp kuşandığın Grev gömleklerini hatırla Yine kuşan Bu kez küresel iklim için Dünyayı yaşanmaz bir gezegene Dönüştürecek doğa katillerine Karşı 1960'ların O direniş ve yiğitlik kokan Günlerinde küçük ve Büyük Menderes ovalarında Ağların saltanatına karşı toprakları işgal eden Atalan, Göllüce köylülerinin Gerze'de tütün mitinginde alanları dolduranların torunları Sıra sizde Dedelerinize, ninelerinize layık torunlar olun Küresel iklim grevi katılımınızı bekliyor Gezi direnişinin hınzır mizahını yaratanlar Hadi bir kez daha alanlara o bitirici mizah silahını salın Yaşı tutanlar, tutmayanları anlatsın. 1960'ta radyolardan yükselen, kimilerini irkilten, ürküten, kimilerini kıvandıran, yüreklendiren o sesi hatırlatsın. İşçiler, köylüler, marabalar, emekçiler, bu ülkenin namuslu insanları diye başlayan sesi. 20 Eylül'de bu ülkenin her yerinde, her köşesinde dünyanın geleceğini savunmak için T24 internet gazetesinde Aydın Engin'in 11 Eylül 2019 tarihli yazısı